Bu salondaki herkes ölecek. Hepinize şimdiden abi Allah'tan rahmet diliyorum. Sonra görüşemiyoruz ayıp oluyor. <gülüyor> Bugün meselemiz ölüm. Ama Haşim evvela doğumdan başlayacağız ölüme. Birden Uğur 120 milyon sperm birden yarışa giriyor abi. 120 milyon Türkiye nüfusundan çok KPSS'ye girmiş. 120 milyon yalnız bir tanesi başarılı oluyor. Yani İspati abi, Superman 120 milyonda <gülüyor> yalnız bir tanesi KPSS'yi kazanıyor. Ve ne yapıyorsun abi? Anne karnına giriyor o sperm. Girdikten sonra Ömer gitgide şekilleniyor. <gülüyor> Şimdi bak abi beraber işleyeceğiz. Kardeşiz abi kardeşiz. kim alınıp gücenmesin. Ama dersler çok eğlenmiyette bugün. 120 milyon siper anne karnında bir tanesi girip şekillenmeye başlıyor. Şimdi Fatih abi anne karnında birkaç ay sonra şekillenen bebeğin eli var. Peki eliyi şey kullanıyor mu anne karnında? Kullanmıyor. Anne karnındaki bebeğin ayağı var Mert. Ayağını kullanıyorum bebek anne karnında. Bak kullanmıyor çok ilgin. Anne karnındaki bebeğin Sinan abi ağzı var kullanıyor ağzını? Kullanmıyor. Anne karnındaki bebek Seyid abi nereden besliyorlar? Hortumundan besleniyor. Sonra ne yapıyorlar abi? O hortumu söküyorlar, ağzıyla beslenmeye geçiyoruz. Anne karnındaki bebek, anne karnındayken o uzuvlarını kullanmıyor. Sadece dünyaya geldiğinde onları kullanabiliyor. Doğru mu Ayşim? Şimdi bak, biz dünya alemindeyiz ve içimizde kullanamadığımız hissiyat ve organlara bakalım. Ben abi yüzmek istiyorum ama ıslanmak istemiyorum. Ben abi çilek yemek istiyorum ama tantuni tadı gelsin istiyorum. Böyle bir tane tanka alayım. Parmak uğrunda top gibi için mermiye kafa atmak istiyorum abi. Yani öyle bir eş istiyorum ki abi çok az konuşsun. Bu dünyada olmayacak işler bunlar. Öyle değil mi abi? İmkansıza yakın. Şimdi bak dikkat burada mı? Nasıl anne karnındaki bebeğin kullanmadığı organları bir sonraki aleme geldiğinde kullanacağına delildir. Senin bu içindeki bu dünyada olamayacak hissiyat ve organlar da bir sonraki alemde bunları kullanacağına delildir. Yani öleceksin. Çatır çatır öleceksin. Fatih abi, sen daha çok öleceksin. 150 kilo olsun. Hep beraber burada öleceğiz. Seni birazdan kameraya çıkaracağım. Üç kadrajı aynı anda alacağız. Anca çekecek. Abi, bak şimdi. Rüya denen bir hadise var. Bak şimdi konumuz ölüm. Anlaşıldı herhalde değil mi? Bak rüyalar Misal alemi denir abi bizim ruhumuz abdurahim abi o rüya var ya orası gerçek sadece adı farklı misal alemi deniyor o rüyalara Yalnız o rüya denen alem fatih abi çok gerçekçi bak böyle birden korkarak uyandığınızı hatırlayın yani rüya o kadar korkulu oluyor ki abi birden uyanmak istiyorsunuz Bazen de hiç uyanmak istemiyorsunuz. <gülüyor> ne görüyorsanız artık neyse. Şimdi bak abi rüya inanılmaz hissiyatı gerçek diri tutan bir hadise. Şimdi ben bütün dikkatlerinize tekrar istiyorum. Bugün konu çok önemli Fatih abi. Hı. Ben rüyamda Muhammed abi bir baktım abi çocuğum. Büyümüşüm, evlenmişim, Londra'ya gitmişim, Fransa'ya gitmişim, Elbistan'a gitmişim, Mersin'e dönmüşüm, tantuni yemişim, ölmüşüm, apartman dikmişim, öğretmen olmuşum. Bir uyanıyorum 3 dakika geçmiş. Bak şimdi misal alemi değil mi? Rüya misal alemi. Misal aleminde 50-60 yıl geçen o dipdiri hissiyatlı olgu uyandığımda şehadet alemi denen dünyada 3 dakika geçmiş oluyor ve uyandığımda anlıyorum ki çok önemli 60 yıllık yaşadığım rüya alemi meğer bir yalanmış 3 dakikalık dünyaymış aynı olayın bu 60 yıllık dünyada da Olmayacağını kim garanti edebilir? Resulullah İnsanlar uykudadır Ölünce uyanırlar Bizim gördüğümüz rüyalar dahi Başka bir aleme işarettir Yani senin öleceğine Öldükten sonra da senin dilineceğine Anlıyor musun? Yani bu rüya Dünyayı küçümsetiyor Çok az bir zaman kaldı diyor abi Ölüm sürekli bunları gösteriyor bize. Ölümün çağrıştırdığı işaretlere bak Seydi abi. Şurada kaç yıl daha yaşayabiliriz Seydi abi? Şurada ölüm çok yaklaştı. Benim amacım nasıl ki soğuk demir işlenir mi abi? İşlenmez, dövülemez değil mi? Ne lazım abi? Sıcak lazım, har lazım, alev lazım. Benim amacım da sizi şu an konuya tutabilmek için abi biraz alevlendirmeye çalışıyorum yani. bunu çok vahim bir konu ama biraz samimi olalım. Evden, içten, çekten, ay dur yeni bir araba alayımdan, hangimiz günlük hayatta samimane Turgay abi? İş yerinde de ki benim ölüm aklıma geliyor delikanlı gibi de. Ben müşteriyle konuşurken her an öleceğimi kutlayabiliyorum da. Abi baksanıza kaç yaşına geldik ya? Kaç yıl daha yaşayacaksınız zaten üçte uykuda misal alemde geçen dünya. Ne var abi elinizde? Ne var? Kaç yaşına geldi soruyorum. Resulullah'ın karşına çıkmaya hazır mısın? Hazır mısın oğlum? Okulda baktığın haram kızları hatırla, soruyorum, hazır mısın? Geçinme imkanım varken girdiğim faizleri hatırla, hazır mısın? Kaç yıl kaldı abi? Bu ölüm biz neden bu kadar ciddi bir şekilde farkında değiliz? Bu ne inanma biliyor musun abi? Delilik alameti, delilik. Yalnız bir deli kendisine gelen zarardan korunmaz. Ersin. Bizlerde de delilik emareleri başlamış demek. Ölüm gibi bir hakikati. Çikirdek çitler gibi konuşuyoruz yani hiç hissiyatımız coşmuyor Sinan abi. Geçen bir arkadaşla konuştum özür diliyorum hayatını da biliyorum yani böyle biraz rahat bir hayat. Dedim abi ölüm var dedi ki ben seyidim dedi. Resulullah aleyhisselam diyor ki hiç kimse ameliyle cennete gidemeyecek. Sahabe diyor sen de mi ya Resulallah evet ben de gidemeyeceğim diyor. O da cennete öyle gidemeyecekse herkes o amelini alsın başına çalsın abi. Ya o kadar komik konuşmalar yapıyorum ki ben Seyyid'im işte zaten Allah'ın verdiği ne de şükrediyorum. Ya dedim abi 2015 A6 vermiş daha neyine şükredin ya kafayı mı sen? Delilik emareyle ve akıllara zarar bakın abi size benim hayatımı çok etkileyen bir şey paylaşacağım. İsim neydi abicim? Sizin abi. Evet abi. Efendim? Sedat abi. İstanbul'da benim elitarik bir abim bu olaydan bahsetti. Beni o gün çok etkiledi yani. İstanbul'da isim vermeyeyim bir tane büyüklerimizden, din büyüklerimizden bir zat abi, talebesi vefat ediyor İstanbul'da. Talebesinin cenazesine gidiyor Turgay abi? Tabi yani çok yaşlı insanlar bunlar. Öyle herkesin cenazesine çat çat gidemezler abi. Yanında demek ki kıymetli bir talebesi. Böyle tadil erkanla namazını kılan. Kur'an'ını esir yemeyen, sürekli okuyan, etraflara koşturan birisi. Düşün abi ya. Yani, öyle bir zatı neyse abi tam adım atıyor. Biliyorsunuz böyle zatlar, ehirli, keşver kubur olur. Yani kabrin altını hissedebilmek demek bu abi. Gidiyor Muhammed abi mezarının başına, talebesi tam duvar ki bir böyle. Tabi giriyorlar, ya efendi hazretleri ne oldu falan odaya çekiyorlar, ne oldu niye böyle oldunuz? Canını yıllarca talebelik etmiş, namazını dahi tadili Erkan'la kılmış bir insanın kurtulamamasının bir sebebi vardır. İman hakikatlerinde virüs girmiş, problem yaşıyor, kanser olmuş, metastas yapmış, vücudu ele geçirmiş demektir. Bu işin temeli bir kelimeden çıkıyor, ölüm ölüm. Yazık oldu diyor abi, kurtulamadı diyor. Bizim ölüme bakışımız çok uygun değil abi. Ölümün iki veç'i var. Bir hayırlı bir tebessümü var. Bediüzzaman diyor ki Azrail bana çok letafetli göründü diyor. Çok şirin göründü diyor. Bir de Gökhan dünya namına her adımında Allah'ın rızasını köşeye atan adamlar için gözükmesi var. Bugün iki veçine de bakacağız. Ama önce Bediüzzaman hazretlerinin cümleleriyle girmemiz lazım ölüme. Mevt ne demek Ömer? Ölüm. Mevt hayat gibi bir mahluktur. Yani ne demek Süfade abi? Allah yarattı diyor işte mahluk ya. Hem bir nimettir. Bak Sedat abi ölüme nimet dedi. Demek bir nimet boyutu var. Diye ifham ediliyor. Açıklanıyor. Halbuki zahiren mert, inhilaldir. Ademdir. Yani yokluktur. Tefessühtür. Hayatın sönmesidir. Öyle görüyoruz değil mi? Ölümü nasıl görüyoruz? Ölümü kötü görüyoruz şerli görüyoruz öyle değil mi abi? Çünkü bizim ölüme bakışımız yanlış. Sebebi ne? Abi sen ölüm dediğin hadiseyi magazinden öğrenirsen Kur'an'ın bahsettiği ölümü öğrenmezsen böyle olur. Bir deprem oluyor Sinan abi. Çok affedersiniz yani bir Allah'a isyan kalıyor haberde. Yani bir Allah yanlış yapmış demedikleri kalıyor haşa. Abi deprem haberi böyle şok şok şok onlar oldu, onlar çöktü Mahvoldu böyle deprema verilir mümince bir haber değil ölümün hakikatini bilen bir adam deprema verilir böyle vermez Muhammed abi der ki bugün Erzincan'da 50'si 15 yaş altı 100 kişinin vefat ettiği bir deprem oldu O 50 tane 15 yaş altı genç kardeşimiz otomatikman otomatikman cennete gittiğinden dolayı onlara tebrik eder Ailelerine sabır ihsan ederken cennette kavuşmalarına niyaz ederiz ne güzel oldu değil mi? Diğer 15 yaş üstü 50 kişinin birçoklarının o deprem günahlarına kefaret olurken, birçoklarını şehitlik gibi mertebeye çıkardığı için onları tebrik eder, ailelerinin doğruda buluşmasının niyaz ederiz. Hiç ilişkisi var mı bizim bölüm haberiyle bunun? E bizde televizyondan öğrenirsek dini böyle olur kardeşim. En ufak şeyde bütün psikolojimiz alt üst olur. Neden? Öbür tarafı düşünerek hareket etmiyoruz Fatih abi. Ahiret için değil, temelli dünyaya kök salmış. buraya için yaratıldık gibi düşüyoruz Turgay abi. Problem var ve Bediüzzaman inanılmaz bir açıklama yapıyor. Mevt, ne demekti mevt? Ölüm, vazifeyi hayattan bir terhistir. Turgay abi askerlik yaptın. Ne kadar yaptın? 18 ay. Şimdi askerliğin zahmeti çoktur. Benim tanıdığım arkadaşlar terhisten sonra şunu diyor Fatih abi. Abi dolmuşa bindik terhis günü, dolmuşa bindik. Biri adımı seslenmesin diye kafam böyle gittim eve diyor. Bu askerlik kötü olduğundan olur mu? Askerlik yoğun, sancılı bir süreç bu yüzden. Yani o kadar yükleniyor ki katılıyor musun bu görüşlere? Peki askerliğin 18 ay bitti diye üzüldün mü sevindin mi? Sevinir insan peki ölüm gibi bu dünyanın debdebeli hayatları terhis olsa insan üzülür mü sevinir mi? Ölüme bakışı görüyor musun Ömer? Bir nedir? Bir terhistir. Kelimeleri unutmayacağız tekrar et. Birinci kelime ne? Teryistir. Ne demekti terhis? Askerliğin terhisi. Tamam mı? İkinci kelimeye geçiyorum. Ölüm bir paydostur. Paydost ne demek Ömer? Çok güzel yanlış söyledin. Paydost duraklama demek değil abi. Paydos bitmek demek abi. Bak yanlış biliyoruz. Ara vermek demek değil. Ölüm bir paydost. Hadi abi geçen hastalandın, 3 gün yatağa yattın, ambulan da seni kaldıramadın. Hatırlıyor musun o günü? Geldin abi. Tam o anda Azrail geldi. Hop! Benim hastalığım önemli değil ki paydos bitti. Elektrik faturası, iş faturası, ol faturası... Hop! Öldün! Artık benim değil ki, önemli değil. Görüyor musun ölüm ne oluyor? Ulan seviyorum kızı, 5 yıldır evleneceğim diyorum, memur ol dediler tam memur olduğum günde. Memurluk bilmem ne oldu, beni çıkarttılar, kızı da başkası. Sen artık öldün önemli değil ki. Görüyor musun abi? Ölüm ne oldu? Ölüm bir paydos. Kenan birinci kelimeyi söylüyor, ölüm bir terhistir. İkinciyi söyle, ölüm bir paydostur. Böyle bir şeye insan sevinir sevinir. Bak abi ben gencecik adamım. Bu yıl tonla hastalık geçirdim. Yani ben şikayet etmiyorum Rabbime şükür. Ama bugün Allah dese ki ben günahlarını affediyorum. Gel şu sürekli birerleri yırtılan bedeni bırak. Sürekli uyumak zorunda olan, sürekli gıdasını almak zorunda kalan, özür diliyorum. Para verip aldığın gıdasını çıkarmak zorunda olan. Lan bu bedeni bırak, günahlarını affediyorum dese dönüp babamı tanımam ya. Paydos abi paydos, dert, tasa, çile. Hepsi biliyor Sinan abi. Böyle bir ölüm tarifi bize yapıldığını soruyorum. Devam ediyorum. Ölüm bir tebdil mekandır. Yani mekan değişikliği. Kenan birinci kelimeyi söyle. Ölüm nedir? Terhistir. İkinci nedir? Paydosttur. Üç nedir? Tebdili mekan. Mekan değişikliği. Bak abi. Toprağın altında, çok affedersiniz özür diliyorum, keçi pisliğine benzeyen küçücük bir gül tohumu düşünün. Değil mi tipi ona benziyor, affedersiniz. Toprağın altından memşirema bulup canlanmadan önceki evresine ölüm diyorlar abi. Toprağın altında, daracık, kapkaranlık, sıkışık bir alemdeyken o tohum öldü ve öldükten sonra güneşle arkadaş oldu. Yağmurlarla hasbihal ettiği, çimenlerle ahbaplık ettiği bir diyara geçti. Yani mekan değiştirdi. Daracık küçücük bir bedeni vardı, kuvvetsiz, güçsüz. Keçi pisliğine benzeyen bir bedeni, şiirler ve kasideler yazılası, onu dikenlerin koruduğu bir gül haline geçti. O tohumun gül oluşu bugün divan edebiyatını oluşturuyor. Üzerine şiirler yazıldı, bürbürler kondu, kasideler oluşturuldu. Birçokları dedi ki, zayi olmaz gül temennasıyla virmek harasu. Şimdi bu tohumun ölümü hayır mı oldu? Şer mi oldu soruyorum. Değil mi? Bir mekan değiştirdi. Bir vücut değiştirdi. Aynı şeyi sen de istemez misin? Daracık senin ruhunu zindan gibi sokan bu dünyadan Gökhan. Birden seni öldürüp daha geniş. Ruhunun genişliğinde bir mekana gitmek istemez misin Sedat abi? Bu sürekli deforme olan, yırtılan bedenini bırakıp istediğin zaman hop Erkül kası, hop bilmem ne güne. İstemez misin Fatih abi? 150 kilodan 50 kiloya düşmeyi. Bir anda istiyorsan, Ölüm lazım acı. <gülüyor> Dur şimdi değil dersten sonra. Siz biliyor musunuz sohbetle öylem var ya? Biliyor musun abi onu? İlim talebesi bahsediyor ya sohbetle yazarken çat gidiyor adam ya. Daha hazırdayız <gülüyor> Daha alkolü bere kaldı hikaye oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mevt vazife-i hayattan bir terhistir. Bir pay dostudur. Bir tebdili mekan, mekan değişikliğidir. Bir Tahvili vücuttur. Kenan oturuyor değil mi? Hayat-ı Bakiye'ye bir davettir, bir mebdedir, bir hayat-ı bakiyenin sonsuz yeni başlayacak olan hayatın mukaddemesi yani başlangıcıdır. Bir insan eğer abicim ben gerçekten ölüme iman edebiliyorum diyorsa bunun yolu şudur, bütün mevcudatta Seydi abi fani mührünü görmek zorundadır mevcudatta fani mührünü gören bir adam bizler gibi betonlara demir parçalarına tapmazseydi abi Rabbine tapar Resulü nasıl amel etmişse öyle amel etmeye çalışır ama Burak abi bizlerin gayesi farklı. Yani ölüm bizde böyle arada sırada sohbetlerde biri naklederse onun harici ölüm çok uzak. Gayelerimiz farklı uzaklaşıyoruz. Beton yığınlarından, demir yığınlarından gaye mi olur abi? Tek gayesi bir eş alayım, evleneyim, çocuk yapayım, çocukluğu yurt dışında frengi meklentlere göndereyim, orada okutayım. Okutuyorsun da nasıl okutuyorsun? Çocuğu okutmak için faize giriyorsun günde 10 takla esnaf arkadaşlar bilir kusura bakmayın yapıyorsanız söylüyorsam ama yapıyorsanız ders olsun abi bin bir yalan bin bir faiz var mı, yok mu soruyorum abi sonra ne oluyor çocuk üniversiteye gittiğinde ilk yaptığı zina ikinci içki üçüncü içkiyle zina aynı anda ürperteciyi görmüyor musun abi ne kadar sancılı bir hadise sonra sebebine bakıyorlar neden böyle oluyor diye bakın bir menkrebe var abi zamanın birinde bir kadının çocuğunun ahlakı bozuluyor ama kadın ve eşi ve çok mazmut bir aile bulamıyorlar. Kadın düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor diyor ki Ali abi bir gün haş elimde dantel vardı komşunun portakalına batırdım da bir damla ağzıma koydum demek bu çocuğun ahlakı bundan bozuldu diyor. Ya şu hassasiyete bakar mısın? Ya biz niye bu hassasiyetlerimizi yitiyoruz Fatih? Görmüyor musun ahir zaman çocuğuyuz yani ölümü de hatırlamasak neyi hatırlayacağız abi? Baba yapmadığı kalmasın anne dizilerde sonra o çocuk ne olacak? O kardeşlerle burada biz muhabbet ediyoruz. O anne babalar cehenneme giderse başka sebep aramasın. Başka sebebe ihtiyaç yok Gökhan. Kendi yaptığı amelleri evlatlarının taklit etmesi kafidir. Baksanıza etrafı, hadi sorun çevirin birini deyin ki kardeşim kadere iman nedir açıklar mısın Sinan abi deyin kardeşim meleklere iman nedir açıklar mısın biriniz bahsedin Ali abi senin gelsem evini arabana çöksen polise gitsek onların senin olduğunu ispatlarsın değil mi elinde bir tapum var elinde bir ruhsatın var belge var değil mi peki hak peygamberin ispatı yoksa nasıl olacak bu iş Arabanı ispatlayıp peygamberinin davasını mı bu kural niye kitap Sorsanız etrafımıza cevap ne gelecek Abi çok vahşet cevaplar göreceksiniz. Soruyorum nasıl olacak bu anne babalar? Ölümü görüyor musun? Anne baba atadene dokunmadığı bir kişiyi bırakmaz bu ölüm. Size bir yer okuyacağım abi. Bugün rahatsız olalım. Şualar var mı burada? Hangisi bu mu? Evet. Şualar. Abiler çok sinirleriniz bozulsun. Perişan olalım biraz uykularımız kaçsın. Yeter. Çek için uyku kaçıyor bunun için katsın. Evet. Hatta bir ehli keşif ve tahkik. Bak Muhammed abi. Bir yerde ehli keşif ve ehli tahkik bir adam var. Bu şahıs bedu zaman oluyor. Osman böyle insanlar da 50 keşfer kubur var. Ne demek de 50 keşfer kubur? Kabrin altını hissedebilme doğru mu Fatih? Bir yerde bir 50 keşif ve tahkik, bir yerde 40 vefiyattan ölümden yalnız bir tanesinin kazandığını söylüyor. Hamzacım olay yeri kastamonu ve o kırk kişi var ya abi tamam. cami cemaati. Cami cemaatinden gelen kırk kişiden sadece bir tanesi bu davayı kazandı diyorum. Bir tanesi. Senin daha hala hissiyatın dirilmiyor mu abi? Kırk kişiden yalnız bir kişi bu davayı kazandı diyor. Fatih abi şimdi anlıyor musun neden buradayız? Burası neden açıldı anlıyor musun Turgay abi? Bu genç kardeşler buranın kirası çıkmadığı günler neden telefonlarını sattı anlıyor musun kardeşim? Daha başkaları saçma sapan işlerle uğraşıyor bu kadar büyük bir hakikat dururken. Geliyor bir tanesi. burayı nasıl yaptınız orayı nasıl yaptınız? Yahu senin belki bir arkadaşının onlarca trilyonu vardır. Gidip demiyorsundur kardeşim sen bu onlarca trilyonu islaf mı ediyorsun diye. Burada on binlerce adamın girdiği milyonlarca adamın takip ettiği kira bir yer. Şuradaki bütün masraf bir araba parası buraya takılmış beyefendi. Ya senin bunu kabrine ne faydası var? Kalplerinizin haşyet duyacağı an gelmedi mi? Resulullah bir dağın üzerine ayak basıyor. Dağ zelzeleye geliyor. Ya Resulallah! Benim üzerimdeyken sana bir şey olursa Allah beni helak eder. Kalbin dağdan da mı, taştan da mı katı be adam? Eriyeceğin vakit gelmedi mi? İşine yaramayacak, niye bu işlere takılıyorsun? Saçma sapan nerede küçük mesele var takılıyorsun? Bir adamın imanı olmazsa akımeti sonsuz cehennem. Kırk kişi, namaz kılan kırk kişiden biri diyor. Ürkütmüyor mu Seydi abi? Evden çıkarttırmıyor hala? Kurum lafız be. Da beş vakit namazı olmayan var burada düğüne davet gibi onun namaz niye o nasıl olacak abi ilk emir oku kitap okutamıyoruz burada yani o tabi bizden değil okutmak biz vesileiz de onu onu yapamıyoruz yani nasıl olacak abi bu iş ben soruyorum sorun sizi etrafınızda sorun nerede sorun kabi mi tam bilmiyoruz dur ben anlatayım kabi? böyle en çok susadığın günü hatırla ramazanla böyle çayır çayır içim yanıyor onu bir milyonla çağır cehennemin dibinde susayacaksın sana irin verecekler, irin, iltiham. Diyeceksin ki kabir sıktı, çok daraldım. Zincir daha çok sıkıp bedenin daha çok genişleyecek. Seni şurada alsam, iki yıl yaşatsam, her yerini ince ince paramparça etsem, bütün sevdiklerine, karşında en pis işkenceleri etsem ve bunu sana seyrettirsem, cehennemin çay molası değil. Kime beylik ediyorsun? Sanki kulluk emir değil de lütuf edilmiş. Neden bu KPSS Allah'ın önüne geçiyor Gökhan? Niye bu kızlar buralara gelmeyi engelliyor? Cehennemde yanmana değecek bir haram sevdan mı var? Kabri mi hissedemedin? Böyle bir kabirde sadece Allah yardım edebilir. Bak Haşim, biz bu olayı tamamlayalım kardeşim. Bu dünyada benim 5 duyum var. Birinin bana çektirebileceği işkence bir azap sınırlı abi. <gülüyor> benim ruh dediğim donanımında, manevi organımda milyonlarca farklı teçhizat var. Allah bunların en ufanı büktüğü zaman adam kafayı yiyip intihar ediyor, intihar. Ahirette bayılmadan, ölmeden, azap bitmeden devamlı ve devamlı artan bir şeye. Gerçekten yiyorum ki sorayım o zaman. Sen nasıl bir Allah'a iman ediyorsun? Bana iş yerinden çok açıklayabilir misin? Ali abi, sor abi. Üstad diyor ki bazen ateş sudan da ziyade temizlik eder. Bu dünyada gıcık olalım birbirimize. Ahirette olmayalım Ali abi. Bu film bir kez çekiliyor Ali abi. Size ölümle ilgili son bir bahis anlatıp bitireceğim abi. Bütün dikkatleri bana vermenizi istiyorum. Gerçekten Ömer hayatınız değişecek. Lütfen nefes bile almayın. Bir şey olmaz. Allah için almayın abi. Bir iki dakika buraya verin dikkati. Bir tırtılın ölmesi yok olması olsaydı bu şerli olurdu. Doğru mu? Tırtılın ölmesi kelebek olduğundan bu. Hayır oldu. Problem var mı? Bilgisayar kodlamayı biraz biliyorsunuz, doğru mu abi? Sıfıra yokluk diyeceğiz. Sıfır. Bire de Gökhan ne diyeceğiz? Varlık. Sıfır ne kardeşim? Yok yok Bir ne kardeşim? Varlık. Sıfırı söylediğimde siz cehennemi yani ademi düşüneceksiniz. Tamam mı abi? Problem var mı? Şerri yani. Bir dediğimde de Gökhan, siz hayrı yani cenneti varlığı düşüneceksiniz. Tamam mı abi? Var mı problem? Bak şimdi, beni de düşünebilirsiniz. Sıfır, Mehmet yok demek. Bir ne demek bucak? Mehmet var demek. Mehmet sıfırken sıfırdım değil mi? Yoktan yaratıldım. Benim de ben demem için bile Fatih abi beni ben yapması gerekiyor. Doğru mu? Mehmet sıfırken abi sıfırdan varlık sahasına geçebilmesi için sonsuz bir Allah'a dayanması şarttır. Nasıl bir bebeğin doğması için anneye dayanması şarttır? Sıfır olan bir şeyin bir olan varlık sahasına geçebilmesi için Allah'a dayanıp cümle çok önemli sonsuzu aşması şarttır Ali abi şimdi hazır mısın hazır mısın cehennem neydi sıfırdı yani yokluktu doğru mu var olan bir olan bir Mehmet'in bütün ihtiyaçları kat ve kat artıp devam ederken sürekli varlığını korumaya çalışırken bu var olan bir Mehmet'in bütün varlığını sıfır olan cehennem yokluğunda devam ettirebilme çabasına cehennem azabı deniyor. Oldu mu abi? Havada uzay boşluğunda boş boş adım attığını düşün. Çok yüksek bir sevgine karşılık bulamadığını düşün. Anlarsın ne olduğunu. Hz. Yusuf'u bilir misin abi? Yusuf aleyhisselam hayatının son evresinde Turgay abi. Mısır'a aziz oluyor. Kardeşleriyle buluşuyor. Doğru mu abicim? Çok mutlu anlar yaşıyor. Peki ben şurayı soruyorum. Hayatının son döneminde çok mutlu anlar yaşayan Yusuf Aleyhisselam bu kadar mutlu anlar yaşarken neden ölüm istedi? Çünkü ölüm bir yokluk değildir. Tırtılın kelebek oluşudur. Allah rızası için El Az önce izlediğiniz video...